Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah ve ve selamü ala Resulillah. Çok muhterem kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamı ile selamlayarak sohbetime başlıyor. Ve de her zaman olduğu gibi alemlerin Yüce Rabbine hamd ve senaların en mükemmel, en güzel, en muhteşemini arz ederek, O'nun bize bahşettiği nimetlere layıkı ve çile şükrederek nasıl şükretmemiz gerekiyorsa, Rabbimize, Allah'ımıza nasıl teşekkür etmemiz gerekiyorsa öylece şükrederek. Ki bunu kasten söylüyorum. Çünkü bizim şükrümüzden ne olacak? Bizim teşekkürümüzden ne olacak? Ama bizim Ya Rabbi şükür dediğimiz o kısır, kısır ve kasir ifadelerimizi Rabbim yüce dergahında en güzel şekliyle kabul buyurarak bizim arzularımızı ve temennilerimizi lütfuyla karşılasın inşallah. Ona layık ve çile şükrederek söze başlıyor. Sonra Peygamberimiz, Efendimiz, Seyyidimiz Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerine de şanına yakışır şekilde salat ve selamlarımızı Rabbimizin katında ne kadar o ne kadar değerliyse, ne kadar kıymetliyse, ne kadar şanı ve şerefi yüce ise nasıl salat ve selam layıksa öylece salat ve selamda bulunarak söze başlıyorum. Rabbim yüce dergahında kabul buyursun. Değerli kardeşlerim, efendimizden bahsetmeye devam edeceğiz. Kainatın Efendisi'nden yine onunla bu sohbeti şereflendireceğiz. Rabbim haberdar eylesin ve de melekler Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna giderek bizim salat ve selamlarımızı vekilimiz olarak arz etsin ve ona buyursunlar ki dünyanın bir köşesinde ya Resulallah ümmetin en hak yeri senden bahsediyor kabul buyur ya Resulallah desinler ve bu sohbetler Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kurbiyetine vesile olsun benim için de sizin için de inşallah geçen hafta Duha suresini tahlil etmiştik beraberce anlamaya çalışmıştık de belirli zaman içerisinde böyle sınırlı zaman içerisinde değerli kardeşlerim tefsirlerimizi okuyoruz onlar ne diyorsa geliyor size anlatmaya çalışıyoruz hani sizi belki bazı tefsirlere müracaattan kurtarıyoruz diyebilirim zamanınız meşgaleniz eğer tefsirlere müracaata size fırsat vermiyorsa işte biz kısaca kardeşiniz olarak size bu imkanı sunmaya çalışıyoruz. Şöyle gelirken baktım da tefsirlere. Efendim İnşirah suresini, el suresini bugün inşallah beraber alacağız ki zaten Duha suresinin devamıdır. Hem Kur'an-ı Kerim'de peş peşeler malum hem de manen de öyle. Her ikisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor. Hatta selefimizden ikisini bir sure olarak Adedenler ve namazda aradaki besmeleyi çekip ikisini bir rekatta tek sure olarak okuyanlar bile var. Böyle rivayetler var değerli kardeşlerim. Bugün de inşallahurrahman elemneşrah suresini, İnşirah suresini anlamaya çalışacağız. Peşinen şunu söyleyeyim, ruhunuz inşirah etsin istiyor musunuz? Rahatlamak için bu sureyi bolca okuyun, Doha suresiyle beraber. Muhakkak ezberinizde olsun bu iki sure. Muhakkak ezberleyin. Ve Duha suresini ve Elemneşrah suresini muhakkak ezberleyin. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor. Ben küçüklüğümde hatırlıyorum. Babacığım Cenab-ı Hak cennetteki makamını Ali kılsın inşallah. Çok okurdu bunları mihrabta. Ben bu sureleri babacığımın arkasında dinleyerek ezberlediğimi hatırlıyorum. Yani diğer sureleri yüzünden çalıştık ezberledik de. Ama bu bunları bilhassa Duha suresini babacığım çok okurdu. Ondan dinleyerek ezberlediğimi hatırlıyorum. Ben de kardeşlerime diyorum ki bu iki sure de mutlaka ezberlerinizin arasında olsun ve namazda çokça okuyun inşallah. Yani yanlış anlamayın ne olur. Ben iki rekatlı bazı namazlarda birinci rekatta Ayetül Kürsi'yi okuyorum. Şöyle Rabbimden bahsetmiş oluyor. Çünkü ayat ilahiye, Rabbimizi anlatıyor. Sonra da ikinci rekatta da Duha Suresini okuyorum. Orada da resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sanki huzuruna gidiyoruz böyle. Öyle olunca, Hani kelimeyi tevhitte, kelimeyi şehadette olduğu gibi iki rekatta bir Rabbimizin yüce zatından bahseden bir sure okumuş oluyoruz veya işte bir ayet okumuş oluyoruz. Sonra e, ikinci rekatta da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahseden ayetleri ve sureyi okumuş oluyoruz. Size de tavsiye ediyorum, hatırlatıyorum. Bir hatıra tabii hangisini okursanız olur da ama okuyun inşallah namazlarınızda. Ayetül Kürsi'yi okuyun, Amener Resulü'yü okuyun, Hüvallahü okuyun. İkinci rekatlarda da böyle Duha Suresini okuyun, Elem Suresini okuyun. Veya işte ve Duha Suresini birinci rekatta okursanız ikinci rekatta Elem okuyun. Ara sıra çok nadir de olsa ikisini de bir rekatta okuyun nafile namazlarda, farz namazlarda değil. Arada besmele çekseniz de olur, çekmeseniz de olur. Çünkü nafilelerde üsat vardır. Bir rekatta birkaç sure de birleştirilebilir. Fazlarda pek hanefi mezhebi müsaade etmez de. Ama nafile namazlarda veya ben daha önce de söylediğimi size hatırlıyorum. Böyle mesela rekatı uzatmak istiyorsunuz. Yasin'i, e, Tebareke'yi veya uzun sureleri okuyamayan kardeşlerimiz uzun bir namaz kılmak istiyorlar. Ne yapacaklar? İşte birkaç sureyi beraber okuyarak arada besmeleyip, Okumuyoruz tabi bildiğiniz gibi Hanefi mezhebine efendim, müntesif kardeşleriniz olarak ama diğer mezheplere bağlı olan kardeşlerimiz rahatlıkla okuyabilirler. Onun için söylüyorum çünkü onlara göre e, besmele okunması lazım ve şart. Evet, Bismillah deyip, Rahman ve Rahim Allah adıyla deyip sohbetimize başlıyoruz. Cenab-ı Hak Hazretleri her işimizi onun adıyla başlanılabilen iş kılsın inşallah. Müminin, Müslümanın her işi besmeleyle başlayan ve de dolayısıyla Müslüman her işine besmeleyle başlayabilen kişidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor bize her işinizin başında besmele çekin. Bismillahirrahmanirrahim. Geçenlerde Allah dostlarından bir zatı ziyaret ettim de değerli kardeşlerim hayret ettim. Eline suyu aldı, içiyor, her yudumda besmele çekiyor, her yudumun sonunda elhamdülillah diyordu. Rabbim bize de bu istidadı, bu hali versin inşallah. Her yudumda, her lokmada hem besmele çekiyor hem de sonunda tekrar elhamdülillah diyordu. Hocam bu kadarını yapamayız. Yapabildiğimiz kadarını canım. Yani biz de işte hani adam olma yolunda ilerleyelim, terakki edelim diyoruz ya. Rabbim bize de güzel güzel mümin olmayı, adam olmayı, adem olmayı nasip etsin diye dua ediyoruz ya. İşte adam olmanın yolu bunlardan, buralardan geçiyor. Ya Yoksa işte dünya geçiyor, dünya günleri geçiyor değerli kardeşlerim dünya değirmeni hepimizi bir ayrı öğütüyor. Bir günde bir günde işte ila e daril baka ahirete uğurlayacaklar. Rabbim hepimize hayırlı hayat, hayırlı ömür ve hayırlı hakibet nasip inşallah. Evet, Rahman ve Rahim Allah adıyla Sehanebillah Elem neşrah leke sadrak Muhammedim biz sana sadrini senin için Yarmadık mı? Ya yukarıda hatırlayınız e, Duha Suresini, Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri teselli olunuyordu. Rabbimiz onu teselli ediyordu. Ma wadda karabuka wa maqala. Rabbin seni asla yalnız bırakmadı, asla terk etmedi. Muhammed'im sonra işte elam yijidka yetiman faeva geliyor ayeti kerimeler. Yine devam ediyor. Elam neşr haleka sadrek. Muhammed'im biz senin sadrini yarmadık mı? Alimlerimiz diyorlar ki, müfessirlerimiz diyorlar ki, dedim ya sizin hatırınıza, tefsirlerimize baktım. Buradaki asıl sadrin yarılması hadisesi, aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretlerinin gönlünün genişletilmesidir. Rabbimiz onun Muhammed'i sadrini öyle bir genişletmiş ki, dünyalar ve ahiretler o göksün, o sadrin içerisinde. Ya dünyanın ve ahiretin nuru orada. Ama diğer o maddi ameliyata da işaret vardı da deniliyor. Yani ona da işaret vardır ayete kerimede demişler müfessirlerimiz. Teberrükken ben de kısaca izah edeceğim, aktaracağım inşallahurrahman. Hani çocukluğunda resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Halime annemizin yanındaydı. Bir gün geldiler arkadaşları koşturdular. Ey Halime arkadaşımız Muhammed'i tanımadığımız insanlar geldiler yatırdılar. Sadrini yardılar ve kalbini çıkardılar. Halime annemiz korkunç bir telaş ile koştu. Her iş bitmiş. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem biraz böyle rengi kaçmış heyecanlı. Bağrına basıyor, Muhammed'im ne oldu sana? Ne oldu, kim ne yaptı sana? Bilmediğim insanlar geldiler diyor. Sadrimi yardılar, kalbimi çıkardılar. Ve de getirdikleri bir tasın içerisindeki suyla kalbimi yıkadılar. Sonra oradan bir kan pıhtısı şeklinde küçük bir parçayı alıp dışarıya attılar. Aleyhissalatü vesselam'dan bu hatıra sonradan dinlenilmiş. İşte şeytanın insana vesvese verdiği, riva bulunduğu efendim yeri o, o oradan insanın kalbine girermiş şeytan. O kan pıhtısından hortumunu atar ve insanı gaflete, o kötü düşüncelere, vesveselere sevk edermiş. Onu daha çocukluğunda Cenab-ı Hak Hazretlerinin izniyle melekler geliyorlar. Cebrail Aleyhisselam geliyor, alıyor ve atıyor. Onun için asla hayatı boyu tasallutta bulunamamış hatta Diğer rivayetten anlıyoruz. Şeytanı da Aleyhissalatu vesselamın İslam'ı kabul etmiş. Çare yok. Alemlerin yüce Rabbinin lütfu, ihsanı ve ikramı olarak o da İslam'ı kabul etmiş. Sonra ilk vahiy geleceğinde böyle bir hadise daha oldu. Kalbi Muhammedi tekrar yıkandı. Bu biraz daha zayıf bir rivayet. Bir de miraca çıkacağı zaman Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri melekler geliyorlar Cebrail aleyhisselam. Ben diyor sallallahu aleyhi ve sellem hemen Kabe-i Muazzama'nın kurbundaydım. Hatin diyoruz veya Hicri İsmail diyoruz. Altınolu'nun altı o hilal şeklinde yerin olduğu yer. Oradaydım böyle uykuyla uyanıklık arası, Gönül alemine yumulmuş bir haldeydim. Geldiler diyor melekler sadrimi yardılar. Göbeğimin altına kadar kalbimi çıkardılar altın bir tas içerisinde. Zemzemle yıkadılar ve kapattılar. Ya. çünkü dünya hali. Dünya hali Resulullahekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazretlerinin sıkıntılı hali, nübüvvetin, peygamberliğin meşakkatli hali böyle miraja çıkacak hale istidadını daha da yükselterek kainatın efendisini hazırlamışlar Rabbimizin huzuruna yükselmesi için iki veya böyle 3 defa olduğuna dair rivayetler vardır kitaplarımızda değerli kardeşlerim. Ona işarettir deniliyor. Muhammed'im biz senin sadrini yarmadık mı? Yani evet yardık. Senin sadrini yardık, onu yıkadık, onu tertemiz hale getirdik. Risaleti, nübüvveti yüklenecek ve o nura makes olacak hale getirdik. Sonra miraca çıkacak şekilde seni hazırladık, nurlandırdık, bereketlendirdik. Burada alimlerimiz diyorlar ki değerli kardeşlerim, resul sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek kalbi şeriflerinin zemzemle yıkanması çok manidardır. Cennette daha kıymetli bir su olsaydı, babacığımın sohbetlerinde dinlemiştim bunu, cennette daha kıymetli bir su olsaydı onu getirir onunla yıkarlardı. E, madem ki Allah'ın Resulünün kalbi yıkanırken zemzemle yıkanmış, zemzemin üzerinde daha faziletli bir suyu artık bulmak mümkün değil onun için tavsiye ediyorum zemzemi bolca için inşallah. Cenabı Hak hazretleri hepimize hacılar ve umreler yapmayı nasip etsin. Zemzemi de bolca içelim inşallahurrahman. Çünkü biliyorsunuz hangi niyetle içilirse odur ma özemzemli ma şuribale. İman için için imanınıza takviye. İlim için için onun o, o, o niyet hasıl olur. Hikmet için, hep güzel şeyler için içmeli zemzemi. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek kalbi şerifleri de zemzemle yıkanmış böyle. Ona da işaret var deniliyor bu sureyi celilede değerli kardeşlerim. Ama asıl diyorlar, alimlerimiz, müfessirlerimiz, Cenab-ı Hak hazretleri Resulullah'ın sadrini genişletti. Yani Öyle bir rahmet, öyle bir bereket, öyle bir ihsanda bulundu ki aleyhissalatu vesselama, gönlüne gelen, göğsüne gelen, sadrine gelen, dönüş, düşüncelerine gelen bütün dünyalı keder, düşünce, sıkıntı, elem, şu, bu, ne varsa, korku, üzün ne varsa hepsini Cenab-ı Hak gazeteleri çıkardı o sadirden, o göğüsten ve de orası imanla. İlimle, hikmetle, nurla, feizle ve bereketle dolduruldu. Ali salatu vesselam onun için hayatı boyu bakıyoruz. Hiç dünya endişesi mesela taşımamışlar değerli kardeşlerim. Hiç Resulullahekrem sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir hadisede korkmamış, çekinmemiş. Acaba yarın nasıl olur? Hiç bunun derdini çekmemiş. Şu iş nasıl olur? Yani değerli kardeşlerim Rabbim bize de öyle neşeler lütfesin inşallah. Yani biz bütün işleri kendimizin hallettiğini zannediyoruz. Kendimizin hallettiğini zannediyoruz ve de hayatımızı mahvediyoruz. Yani bilmiyorum insanların yapıları, yaradılışları değişik de sabahleyin bir yolculuğa çıkacak olsak geceden bazen uykuları kaybediyoruz. Yahu sabahleyin olacak zamanında çıkacaksın. Arabaya vasıtaya bineceksin, her neyse yolculuğu yapacaksın, Allah'a tevekkül et veya yarınki işler hakkında Allah'a tevekkül et. Bugünün Mevlası olduğu gibi yarının da Rabbi var, bugünün rızkını verdiği gibi yarının kini de verir ve fakat bizler maalesef önümüzdeki Önümüzdeki o sıkıntıları, o dağları tırnaklarımızla yok etmeye çalışıyoruz. Öyle olunca da zorlanıyoruz, strese giriyoruz, sıkıntılanıyoruz, hastalanıyoruz. Yarın ne yapacağım ki acaba? Zayıflığımızdan, acizliğimizden. Büyük insanlar da öyle, Allah'ın dostları da öyle. Mahmut Sami Ramazanoğlu Üstadımız Hazretleri, Geceleyin evrad ve eskarınızı yaparken ertesi günün işlerini hiç düşünmeyin diye buyurmuşlar. Nasılsa olsa zamanı gelince onu yapacak. Çünkü geceleyin seccadenin üzerine veya namaz kılarken işte şu işi nasıl yapacağız acaba? Faydası yok ki. İşin başına vardığı zaman kararını alacaksın ve en güzel şekliyle yapacaksın. Ama biz maalesef öyle olmuyor. İşte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin başkalarından, farklı yönlerinden biri de bu. Her halinde Allah'a tam tevekkül değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak azetleri bu tevekkülün, bu itimadın, bu Allah'a bağlılığın husulü için Rabbimiz Resulullah'ın sadrini yarmış böyle, genişletmiş yani. Diğer ayet-i kerimede de şöyle buyuruluyor, es femen ıbillah فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ Rabbim bizi onlardan kılsın. Allah bir kulunun hidayetini murad ederse ki onlardanız elhamdülillah. Yani ben daha ilerisi için, daha güzel bir seviye için dua etmiş oldum ama müminiz, müslümanız. Bir kişiye mümin misin, müslüman mısın diye sorulduğu zaman inşallah denilmez. Elhamdülillah müslümanım denilir. Yani Allah isterse yok böyle bir şey yok. Biz müminiz. Biz Müslümanız. Bütün varlığımızla İslam'a, şeriata, Kur'an'a teslimiz. İyi bir insan, eh Rabbi bize dua ederiz. Salih ameller için dua ederiz. Güzel bir hal için. Yoksa haşa kendi imanımızda kendimiz şüphe mi edeceğiz? Asla böyle bir şey mümine yakışmaz. Biz müminiz. Bütün varlığımızla Allah'a teslimiz. Cenab-ı Hak Hazretleri bir kulunun hidayetini murad ederse, arzu ederse, Rabimiz Kur'an'da öyle buyuruyor Yeşrah sadrahu li islam Sadrini İslam için Yarar, genişletir Yani o mümin İslam adına kendisine Söylenilen her şeye teslimdir Allah böyle buyuruyor Başımın üzerinde yeri var Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem böyle istiyor Sem'an ve ta'aten Arapça tabiriyle Anadolu tabiriyle başım gözüm üstüne E bazı şeyleri yapamıyoruz hocam E canım o acizimizden o acizimizden, o insanlığımızdan beşer olduğumuz için yoksa inanılması gereken veya Kur'an-ı Kerim'den gelen veya Aleyhissalatu vesselam'dan gelen herhangi bir şeye bir müminin kalbinde ve gönlünde asla itiraz olamaz. Onu yapamıyor olsa bile. Hatta namazı bile bile geçirmekle bu kadar ileride söyleyeceğim inkar etmek arasında fark vardır. Tabii gerçek inanan bir mümin göz göre göre bile bile namaz geçiremez. Ama namazı veya bile bile geçirmekle demiyeyim de düzelttiğim ibaremi, namazı geçirmekle kılmamakla inkar arasında büyük çok büyük fark var. İnkar Allah korusun kişiyi imandan çıkarır. Ama ehli sünnet ve cemaate göre malum bir kişinin büyük günahlara işlemesi veya işte farz amel ibadetleri ifa etmemesi, farziyetini inkar etmediği müddetçe dinden kendisini çıkarmaz. Ama bir daha vurguluyorum gerçek bir mümin asla namazsız olamaz bunu da açık ve net söyleyeyim çünkü Allah'ın emridir İslam'ın beş şartından biridir Cenab-ı Hak Hazretleri bir kulunun hidayetini arzu etti mi sadrini İslam'a yararmış böyle sadri göksü İslam için açılır yani ne demek İslam'dan ne kendisine söylenilirse Kur'an'da böyledir denilirse Resulullah böyle buyuruyor denilirse onu severek Hani ثُمَّ لَا يَجِدُوا ف۪ي أَنْفُسِهِمْ حَرَجَمْ مِمَّا قَضَيْتِ Ayet-i kerimesi var ya, gönlünde hiç sıkıntı olmadan, darlık olmadan, keşke böyle olmasaydı içinden nefis ve şeytan böyle söylemeden, ben Allah ve Resulünden gelene bütün varlığımla teslimim der mümin. Burada bir şey daha söyleyeyim. Bir mümin asla bir haramın gönlünden dahi halal olmasını isteyemezmiş. Keşke şu içkiyi içmek haram olmasaydı. Allah korusun çok büyük tehlike. Çok büyük tehlike. Hayatımıza dikkat edeceğiz. Kendimize dikkat edeceğiz. Düşüncelerimize de dikkat edeceğiz. Değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak azetleri bir kulunun hidayetini murat ederse sadrini böyle yararmış. İslam'a, imana ve Kur'an'a yararmış. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme sormuşlar. Ya Resulallah... Bir kulun sadri böyle genişler mi? Gönlünde genişlik, sadrinde yarılma, yani gönlünde genişleme olur mu? Nasıl olur bu? Evet olur buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Peki işarenin işaretleri nedir ya Resulallah? İşaretleri nedir? Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, اَتَّجَافِ عَنْ دَارِ الْغُرُورِ Dünyaya ters dönmek, dünyadan uzaklaşmak, dünyaya değer vermemek. Dünyayı basit görmek, dünyalık için olmamak, dünya için yaşamamak, dünyayı terk etmek ki züht hayatı diyoruz. Hani daha önce söylemiştik ya Cenab-ı Hak Hazretleri dünyayı yarattığından beridir hiç rahmet nazarıyla nazar etmemiş. Hiç değer vermemiş aleyhissalatü vesselam dünyaya. Sahabe-i kiram efendilerimiz dünyaya hiç değer vermezlermiş. Elbise, kılık, kıyafet, şöyle eski olmuş, ne bileyim şöyle olmuş. Temiz olur, düzgün olur, pırıl pırıl olur ancak... Yani illa ütülü pantolon, <gülüyor> illa kolalı gömlek ne bileyim işte veya ütülü gömlek illa öyle çok düzgün bir görüntü illa yok yok. Sahabe-i İkram'ın hayatında da yok, selefin hayatında da yok. Ladikla Camiyde Efendi amcamızla beraber yıllarını geçirmiş bir zatla e, efendim tanışmıştık da daha önce ben size bazı hatıralarını aktardım, anlattım onun. Giyimine kuşamana filan hiç dikkat etmezdi diyor. Temiz olsun kafi. Yani illa kaliteli kumaş olacakmış. Veya ne bileyim ütülü olacakmış. Ya. Çünkü bazen ütü Allah muhafaza buyursun sahibini namazdan alıkoyuyor. Çok korkunç tehlike. Korkunç tehlike. Canım şimdi yani bu pantolon ütülendi bu bununla namaz kılacak olursan eğer buruşacak bu bu halde şimdi namaz kılınır mı? Diyenler olabilir. Allah muhafaza buyursun. Onun için Bırakın varsın biraz halimiz sırf nefsi öldürmek için değişik olsun. Dünyadan yüz çevirmek, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyorlar, kalpteki inşirahın, kalpteki genişliğin, rahatlığın, huzurun işaret ve alametiymiş tabi yanlış anlaşılmasın yani dünyayı yok canım öyle değil zaten bizim bu sözümüzü tutacak kimse yok da kendimiz öyle değiliz çünkü dünyaya fevkalade değer veriyoruz dünya maalesef her şeyimizi kuşatmış her şeyimizle sanki dünya için yaşıyoruz Allah bizi dünyanın kötülüklerinden Rabbimiz korusun ve muhafaza etsin ama tabi dünyaya gerektiği kadar değer verilecek dünya için de çalışılacak başkasına yük olunmayacak. Tamam mı efendim. Hani Akifimizin dediği gibi kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının mas karası diyor Hazret. Kimseye yük olunmayacak. İslam'ın o yönüyle katiyetle küçük düşürmeyeceğiz. Ama kalbimize de koymayacakmışız. Cebimizde, kasamızda, dışarıda, şurada, burada olacak. Gönüle girmeyecekmiş. Dünya gönle girmeyecekmiş. Mevlana'mız öyle söylüyor. Ara vereceğiz, devam edeceğiz kaldığımız yerden inşallah. Mevlana'mız öyle söylüyor. Eğer dünyayı başının üstüne alırsan altında mutlaka ezilirsin. Ama dünyayı ayakların altına almasını bilirsen dünyanın en yüce insanı olursun. Dünya ayın altında kalır. O kadar yücelirsin, o kadar gözde ve gönülde ve başta insan olursun diyor Mevlana'mız. Ve Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyorlar. Dünya kendisine yüz çeviren ve onu terk edenin peşinden sürünerek mecburen gelir diye buyuruyorlar. Onun için bütün himmetimiz ve gayretimiz dünya için olmasın inşallah. Evet inşirah sadır sadr yani sadrin genişlemesinin alamet ve işaretleri nelerdir? Bir ara vereceğiz ondan sonra devam edeceğiz inşallah efendim. Evet, ve vesselam Efendimiz Hazretleri kalbin inşirahının işaret ve alameti buyuruyorlardı. Birincisi, dünyadan yüz çevirmek. İkincisi, vel inabetu ila daril hulud, ahirete yönelmek, ebedi aleme yönelmek, ebedi alemin endişesi içerisinde olmak. Acaba, Nasıl öleceğim? Acaba kabre nasıl varacağım? Kabir alemim nasıl olacak? Mahşer gününün o dehşeti içerisinde benim halim nice olacak? Rabbime nasıl hesap vereceğim? Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hamsancanın altına girmeye hak kazanabilecek miyim? Amel defteri önüme açıldığı zaman neler çıkacak? Sırat'ı geçebilecek miyim? ''Cennete kolaylıkla girebilecek miyim?'' Yani bütün bunlar Cenab-ı Hak Hazretlerinin işte kulun gönlünü İslam'a açması ve onun işaretiymiş. Ahiret endişesi. Mümin dünyayı ihmal etmeyecek dedik ama dünyalık her işinin içerisinde bir ahiret endişesi mutlaka olacak. Yani alışveriş yapıyor, para harcıyor veya para kazanıyor. Ahiretini düşünerek kazanacak yani halalından kazanacak. Harcarken israf etmeden ahiretini düşünüyorsa eğer israf etmeden meşru yolda harcayacak. Evlenirken böyle seyahat ederken böyle her işinde her işinde müminin ahiret endişesi yani hesap duygusu mutlaka olacak. Öyle olursa gönülle İslam yerleşmiş demektir. Sadre. Burada müfessirlerimiz bir konuya daha işaret ediyorlar. Yani bu hakazetleri elem Senin kalbini buyurmuyorlar da sadrini buyuruyorlar. Yani sadece kalp değil bütün gönlüyle alayhi salatu ve selam efendimiz Hazretleri Allah'ın nur ve bereketine açılmış. Yani kalp ev ise saraysa göğüs onun bahçesi etrafı biliyorsunuz. Bütün varlığıyla, teferruatıyla etrafında olan şeylerle sadece kalp değil onun için e, kalp demiyor Cenab-ı Hak Hazretleri, sadr diye buyuruyorlar. Arzu eden kardeşlerim daha geniş malumat için tefsirlere müracaat etsinler. Sadr'in yani bütün düşünceler aleminin akıl da biliyorsunuz şeyde efendim sadrimizde, göksümüzde, kalbimizde, beyinde değil akıl sadrdedir. Onun için Cenab-ı Hak Hazretler ayeti kerimelerde öyle işaret eder. Ve gönlün, sadrin açılması, İslam'a yarılması da işte kalple beraber, düşüncelerle, duygularla beraber bütün düşünce aleminin, aklın, hareketlerin, bütün her şeyin Allah'ın emir ve e, efendim teslim oluşudur. Onun için aleyhissalatu vesselam dünyayı bir kenara terk eder. O kişi ahirete yönelir. Yani ahirete yönelir derken dünyalığı bırakır da hep yok o anlamda değil tekrar ediyorum. Her işinde ahiret duygusu ve düşüncesi olur ama dünyada yaşarsa abi ikram efendilerimiz de alışveriş de yaptılar, seyahat de yaptılar, ticaretle de meşgul oldular, evlendiler, çoluk çocukları da oldu. Geçen haftalarda söyledik. Aleyhissalatu vesselam efendimiz Hazretleri torunlarını kucaklarına alıyor, onları seviyor, öpüyor, okşuyordu ve onları onları sevmeyi bir bereket bir güzellik olarak Efendim başkalarına anlatıyordu aleyhissalatu vesselam yani ama işte o neşenin o bereketin içerisinde ahiret duygusu Allahu Zülcelal hazretlerinin rızası unutulmayacak ve'l-i'dadu li'l-mevti kable gönlün, sadrin, kalbin göksün yarılmasının üçüncü işaret ve alameti gelmeden evvel ölüme hazır olmaktır diye buyuruyor aleyhissalatu vesselam ölüme hazırlık ya değerli kardeşlerim. Herkes ölecek. Ölüm olmasaydı veya ölümden sonrası işte bir kimilerinin inanmadığı gibi yok oluş olsa yani bu dünyada siz de biz de kendimizi sıkıntıya sokmayalım canım diyecektik yani. Evet. Haramlardan niye sakınsın ki ondan sonra insanlar veya işte ne bileyim. Tabi aslında edep ve haya çok başka bir duygu. Hani Resulullah'ın Suhaybi Rumi için söylediği bir enteresan bir tespit var Allah'tan korkmasaydı bile e, günah işleyemezdi haramları irtikab edemezdi du, Efendim e, müjdesi var ya aleyhissalatü vesselamın bir mümin hakiki bir mümin güzel bir mümin o çirkin şeyleri ahiret duygusu olmasa bile aslında yapamaz ama biz de yasaklayamazdık doğrusu birçok şeyi yasaklayamazdık çünkü hesap yok kitap yok değil mi efendim Ölümden sonra yeni bir hayat yok, cennet yok, cehennem yok. Yani dünyada ne yapabilirsen yap denilirdi. Öyle değil, öyle değil. Çetin bir güne çıkacağız hepimiz. Yaptığımız her işten hesap vereceğiz, ondan sonra kavşak iki. Ya cennet ya cehennem. Onun için dikkatli olmak lazım. Oraya göre hareket etmek lazım. Alemlerin Yüce Rabbi nefse ve şeytana uymaktan bizleri muhafaza buyursun. Sonra alimlerimiz bir şeye daha dikkat çekiyorlar. Elem neşrah leke sadrak. Senin için Muhammed'im ya, Rasulullah'ın hatırına. Zaten bu sureler de Allah'ın Resulü'nün şerefine inmiş sureler ya. İşte oradaki manayı birazcık Arapça bilmek lazım. Ee, el leke senin için, senin hatırına, senin senin sana değer verdiğimiz için buyuruyor Cenab-ı hazretleri. Senin sadrini senin için yardık.'' Çünkü çünkü Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz hazretleri için öyle olunca dünya bir başka hale geldi. Daha çok bir rahatlığı verdi ve devam ediyor Kur'an-ı Kerim ve vada'na anke vizrake llezî anqaz zahrak Muhammedim. O senin sırtını inleten, sırtını ağrıtan o yükünü de o yükünü de senin sırtından almadık mı? Acaba burada işaret edilen yük hangisi ki? Ne ki müfessirlerimiz değişik tevcih, tevcihlerde bulunmuşlar. O nübüvveti sana kolay getirmedik mi? Peygamberlik e, risalet yükü kolay mı? vahyin nüzulünde bile aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri ne kadar sıkıntı çekiyordu biliyor musunuz? Sadece ilk nüzulünde değerli kardeşlerim. Aişe-i annemiz çok soğuk kış günlerinde resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendine vahyin nüzul ederken Anadolu tabiriyle şakır şakır terlerdi. Şakaklarından, yanaklarından terler akardı diye buyuruyorlar. Bir gün başı Ayşe annemizin dizindeyken vahyi inmişti de Kemiklerim kırılacak zannettim buyurdular müminlerin annesi. Sadece vahyin nüzulünde bile ne kadar sıkıntılar çekiyordu aleyhissalatü vesselam. Ondan sonra o vahyin tebliği Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem için ne kadar ciddi mesuliyettir. O peygamberlik yükü, o peygamberliğin sıkıntıları, o dünyanın ve ahiretin endişesi ne kadar Cenab-ı Hak Hazretleri büyük ölçüde Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e yardım ediyor ve işini kolaylaştırıyor. Sonra ümmetinin günahlarına varıncaya kadar onlar bile Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem için büyük endişe kaynağıydı. Onları affederek Cenabı Hak Hazretleri senin o o seni inleten, senin sırtını kıvırtan <gülüyor> o yükü üzerinden de almadık mı Muhammedim? Sırtını ağrıtan o yükü de senden almadık mı diye buyuruyorlar. Efendim Tabi kitaplarımız, tefsirlerimiz e, Vizir'den kasıt, günahların verdiği yük ve sıkıntıdır diye buyuruyorlar. Yalnız buradan hiç kimse şunu anlamasın. Yani sanki haşa Peygamber Efendimiz'in de bizim günahlarımız gibi günahları varmış da Cenab-ı Hak Hazretleri o yükü. Hayır hayır öyle değil. Öyle değil. Bize bizim ibadet gibi gördüğümüz birçok şey arifler için... Arifler için ibadet gibi görünen birçok şey peygamberimiz ve peygamberlerimiz için dalgınlık ve masiyet kabul edilebilir. Aleyhissalatu vesselam da istiğfar okuyordu mesela. Hani buyuruyorlar ya onun için kardeşlerimize e, tavsiye ediyoruz aman istiğfara devam edelim. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayette ben günde yetmiş defa diğer bir rivayette günde yüz defa istiğfar okurum diye buyuruyorlar. Yani bu hadisi şerifi gören ya demek Resulullah da günah işliyormuş da onun için mi istiğfar okuyordu acaba? Haşa, haşa. Salatu vesselam Efendimiz Hazretlerinin her nefesinde terakki var, her nefesinde Allah'a yücelme var, her nefesinde her adımında Allah'a yaklaşma var. Onun her nefesi yani bir sonraki nefese göre bir evvelki nefes, bir saniye evvelki hal, bir saniye sonraki hale göre bir dalgınlık, bir gaflet sayılıyor. Bir evvelki halden Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem istiğfar ediyor ve daima Allah'a doğru gidiyor. Allah'a doğru uçuyor, Allah'a doğru yüceliyor. O istiğfarların filan anlamı o. Yoksa bizimki gibi günahlarımızdan dolayı değil. mahsiyetimizden ve dalgınlıklarımızdan dolayı değil. Cenab-ı Hak Hazretleri onun üzerinde risalet, ümmetinin, sahabesinin, ailesinin veya işte hem dünyayı hem ahiretini düşünmenin nice yükleri vardı ki onları hafifletti Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretlerine yardımcı oldu. Hani ayet-i kerime var ya, Fetih suresinde, سَعَدْهِ بِاللَهِ لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِن Allah, geçmiş ve gelecek, bütün günahlarını hani geçmiş belli gelecek de onları da peşinen affetti ya Muhammed'im ikram olarak ihsan olarak sahabe-i kiram efendilerimiz bu ayet-i kerimeyi görünce Heni ya afiyet olsun halal olsun ya Rasulullah diye Resulullah'ı tebrik etmişlerdi değerli kardeşlerim Cenab-ı Hak Hazretleri geçmişini ve geleceğini peşinen affetmiş onun için ne diyoruz peygamberimiz için masum insan masum insan. Günah yok, tertemiz, pırıl pırıl, yağmur suyu gibi, pınar suyu gibi. Doğduğundaki temizliğiyle, hatta doğduğundaki temizliğin üstüne artık artan, ziyadeleşen ve her an her nefes Allah'a yaklaşan nur ve bereket hali. Ve babana ankezi zekel lazi anghazahrak. Ve rafa'na leke zikrak Muhammedim senin şanını, zikrini, adını da yüceltmedik mi? Ya hem de nasıl yüceltme? Hem de hem de ne yüceltme efendim? Mevlana'mızın dediği gibi öyle bir yüceltti ki kendi adıyla beraber adını zikrettirdi Resulullah'ın. La ilahe illallah deyip de bırakamıyorsunuz. Mecburen Muhammedur Resulullah da diyorsunuz. Mecburen, mecburen. Ya. Şimdi Resulullah'a iman etmeden de cennete girer, girilebilir diyenler, Resulullah'ın huzuruna yarın vardıkları zaman Allah'ın Resulü'nün yüzüne nasıl bakacaklar ki diye hayret ediyor. Kim? Ne kadar alim, ne kadar hoca, ne kadar büyük adam filan falan olursa olsun, vız gelir. Biz böyle inanıyoruz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme inanmayan cennete giremez. Rabbim bizi mahşerde bu ikrarıyla haşretsin. Onun için çok utanacaklarını, çok rezil olacaklarını, hani hoca adına, ha, kimi kimi soytarı böyle söylüyorlar ya, Resulullah'a inanmasalar da işte bugünün Hristiyanları veya Yahudi'leri cennete geleceklermiş. Siz kimsiniz yahu? Kimin adına konuşuyorsun? ''Umirtu en uqatilen nâs hatta yeşhedü en la ilâhe illallah ve enni Rasulullah, İnsanlar kelimeyi şehadeti getirinceye kadar onlarla harp etmek üzere emrolundum buyuruyor aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri. Sadece la ilahe illallah değil ve enni Resulullah, benim de Resul olduğumu, benim de Peygamber olduğumu kabul edinceye kadar. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Ebu Bekir'in Sıddık radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri, Halid İbni Velid'i İslam ordularının başına geçirip de niye gönderdi insanların üzerine? Biz Allah'a ve Resulüne inanıyoruz diyorlardı ama zekat vermeyeceğiz diyorlardı. Onlar o, o, o harekete ne diyoruz? İrtidat hareketi. Yani dinden dönme, İslam'dan dönme hareketleri diyoruz. Ne buyurdular Ebu Bekir'in Sıddık? Vellâhi leû menaûni iqâlen <gülüyor> kânû yueddûnehu ilâ Resûlillâhi sallallâhu aleyhi ve sellem. لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى qateltu, ala اِهِ İnşallah İbare'yi doğru okudum. resul Ekrem, sallallahu aleyhi ve selleme verdikleri bir deve yularını zekat olarak vermezlerse o sebeple onlarla harp ederim demişti. Ebu Bekir'in sıddık Allahu anh. Niye? İslam'ın bir şartını bırakın Resulullah'a e, iman konusunu ondan sonra gelen kelime-i şehadetten sonra gelen İslam'ın beş şartından birini Kabul etmedikleri için, tamam dediler, her şeyi yaparız, yalnız zekat vermeyeceğiz dediler. Hz. Ebu Bekir onlara harp ilan etti. Doğrusu bugün olsaydı, bugün olsaydı Ebu Bekir'in Sıddık, vallahi onlara da harp ilan ederdi. Böyle şeyleri bazen babacığımla konuşurduk da, Rabbim şefaatine nail kılsın rahman. Elimde imkanım olsa bunların üzerine ordu çekerim vallahi derdi. Harbi ilan ederim derdi. Kulakları çınlasın kaburda. Canım benim ya. Bunlar üzerlerine ordu çekilecek adamlar. Gün gelecek hadlerini Cenabı Hak Hazretleri onlara bildirecektir inşallah. Ve bir gün hep beraber Resulullah'ın huzuruna çıkacağız. Aman ha değerli kardeşlerim, aman ha inancımıza sağlam sahip çıkalım. İslami değerlerden fedakarlık etmeyelim. Amel ayrı bir şey. Amel Allah ile kul arasında. Biz teşvik ederiz. Efendim biz terğib ederiz aman ha deriz ama herkesin kendisiyle Allah arasında yalnız inanç yalnız iman çok önemli çok önemli itikat çok önemli. Ve rafa'na leke zikrak Muhammedim senin adını da yüceltmedik mi küfre karşı kafirlere karşı aleme karşı. Şimdi şöyle diyorlar böyle diyorlar karikatür çiziyorlar filan falan. Bunlar bunlar hep çöp sepetinde olan ve çöp sepetinde atılmış, kokuşmuş şeyler. Kim ne yaparsa yapsın değerli kardeşlerim. Onu Allah yüceltmiş. Onu Allah methetmiş. Onun şanını Allah aziz kılmış. Baksanıza. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Başka türlü olmuyor. Ezan onunla okunuyor. Namaz Onunla kılınıyor. Salatü selam okuyoruz veya ona itaatı emreden ayetleri efendim namazımızda okuyoruz değil mi efendim? Namaz namaz ona, ona ittiba ile onun gösterdiği şekilde kılınıyor. Dua ona salatü selam edilmedikçe ona salatü selam okunmadıkça dua semaya yükselmiyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz hazretleri öyle buyuruyorlar. Onun için tavsiye ve Vesselam'ın da böyle tavsiyeleri var. Duanızın başında bir, en az, ortasında bir defa, sonunda da mutlaka Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam okuyacaksınız. Sonunda Resulullah'a salatu selamın olmadığı dualar dünya ile gök arasında, sema arasında kalır, semaya yükselmez buyuruyor Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Hazretler. Onun için duaya başlarken Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. diyoruz. Ortada da bir Efendim oraya ara, ara sayfalara bir paraf için sanki parafe yapmak için bir salatu selam sonunda da mühür yine Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salatu selamdır. Aman ha, ondan uzak kalmayalım. Sonra müminlerin devamlı dilinde müminler nasıl salatu selamlar okuyorlar öyle. Resulullah'a teslimiyetlerini nasıl ifade ediyorlar? O da o da o da Allah'ın lütfu, ihsanı ve ikramı dediğim gibi yeryüzünde durmadan müminler salatu selam okuyorlar falan şöyle söylemiş ne zarar verir ki de mi efendim sonra innallaha ve malaikatehu yusalluna ale'nnebi ey insanlar Allah ve melekleri kim ne derse desin insanlar isterse tamamı unutsunlar Rabbim korusun Rabbim korusun Allah'a sığınırız ama isterlerse tamamen unutsunlar Allah ve melekleri Resulullah'a salatta bulunuyorlar. İnnallâhu ve melaiketehu yusallûne ale'n-nebî Peygamber üzerine salat ediyorlar. Cenab-ı Hak Hazretlerinin bir kuluna peygamberimize veya diğer müminlere salatı demek ihsan etmesi ikram etmesi bağışlaması manevi derecesini yükseltmesi demek. Meleklerden olursa salat onun adına dua onun adına istiğfar onun adına değişik Cenabı Hak hazretlerinin razı olacağı şeyleri yapmaları demek. Müminlerin de Resulullah'a salatı müminlerin de Resulullah'a salatı melekler gibi Allah'ın Resulü için dualarda bulunmaları ve Mevlaya yalvarmaları demektir. Yani salat geldiği makama ve şahsa göre değişik anlam kazanıyor. Müminler de inna Allahu ve malaikatehu yusalluna ale'n-nebi ya eyyuhellezine amenu ey iman edenler <gülüyor> sallu aleyhi ve sellimu Siz de ona salat ve selamda bulunun. Bütün varlığınızla, bütün teslimiyetinizle, bütün saf ve temiz duygularınızla ki Resulullah'a salat ve selam okuyan mümin, bakın bakın değerli kardeşlerim düşünün, Allah ve melekleriyle beraber oluyor. Ya Rabbimiz salat ediyor, melekler salat ediyor, biz de Resulullah'a salat ve selamda bulunursak. Rabbimizle beraber olmuş oluruz, meleklerle beraber olmuş oluruz. Rabbimiz bize ne kadar ihsanda, ikramda bulunuyor. Onun için mümin mutlaka salat ve selamda bulunacak. Resulullah'a mutlaka, günde en az yüz defa Resulullah'a salat selam okuyalım inşallah urrahman. İnşallah. Bu sohbetlerin başka ne gayesi var ki? Allah'ın Resulü'nün adını yad edeceğiz ve ona salat selam okuyacağız. Peygamberimizin adı anılır da bir kişi salat ve selamda bulunmazsa, Efendimiz onun burnu yere sürtülsün, Allah'ın rahmetinden uzak olsun diye dua etmişlerdi biliyorsunuz. Cebrail daha doğrusu Cebrail aleyhisselam dua etmişti, Resulullah da amin demişti. Bir mümin Resulullah'a salatü vesselamdan nasıl uzak kalabilir? İşte şu sohbet esnasında Hacı ve Üstadımız rahmetullahi aleyhin bir banttan sohbetini dinledim de, Mevlüt okumanın ve okutmanın, aman hoca, hocam o da bit atmış falan ya bırakın size onun hikayeleri. Bırakın. Onu, onu mümkün olsa da size bir dinlesem. Mevlüt okumaktan ve okutmaktan o kadar sitayişle, o kadar güzel cümlelerle bahsediyor ki Üstad Hazretleri, onların sözleri bizim için hüccettir, kim ne derse desin. Ya bizi beğenmeyen bizi dinlemesin değerli kardeşler. Bize inanmayan dinlemesin. Biz Resulullah'ın adı olduğu için, Resulullah'ın yadı olduğu için Mevlüt'e falan çok değer veriyoruz. Allah rızası için okunsun diyoruz. Orada Kur'an-ı Kerimler okunuyor, orada ilahiler okunuyor, orada Resulullah'a salatu selam. Ve inanın böyle, Üstad Hazretleri yani o Mevlüt'ten öyle büyük sevap kazanılıyor, öyle güzel bir davranış diye bahsediyor ki, kim ne derse desin. Falan adam Mevlüt bit atmış der. O, onun hayatında, öldükten sonra onun arkasından Mevlüt okumayalım, okutmayalım izyanım. O gitmesin, gelmesin bizim Mevlütlerimize. Biz mevlutleri okutalım gidelim ama Allah rızası için. Bit'atlerden uzak kalarak ve orada Resulullah'a salatu selam okuyalım tamam mı efendim? Resulullah'a salatu selam. Evet Allah'ın Resulüne salatu ve selamda bulunan meleklerle beraber olur. Rabbimiz, Rabbimiz ona ne ihsanlarda ve ne ikramlarda bulunur. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكِ Muhammed'im düşünüyor musunuz? Yeryüzünde ezanın okunmadığı hiçbir an hiçbir dakika yok. Yeryüzünde devamlı hani... ''Hutben okunur minberi iklimi bekada, hükmün tutulur mahkemeyi rozi cezada, gülban ki kudumun çalınır arzu semada, sen Ahmet-ü mahmud -u Muhammedsin efendim.'' Hak'tan bize sultanı müeyyetsin efendim diyordu ya şairimiz. Ya. Ya. Esma-i şerifen bir beytini, bir mısrağını, bir beytiyle bir mısrağını unuttum Hangi, hangisiydi acaba diye onu düşündüm. Esma-i şerifen anılır arzu semada. Yani böyle böyle Resul-i sallallahu aleyhi ve ne naatler yazılmış ne bedihiyeler. Ya. Şimdi mesela... Bazılarına, bazılarıyla sohbet ediyoruz değerli kardeşlerim de. de. Diyorlar ki ya bu mezhep imamlarını filan siz fazla büyütüyorsunuz, abartıyorsunuz. De Mevlana Hazretleri için şöyle söylüyorsunuz, Muhyiddin Arabi için böyle söylüyorsunuz İmam Gazet. Yarın sen de öleceksin beyim, sen de öleceksin. Mevlana celaleddin Rumi Hazretleri, bırakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, İmam-ı Azam öleli 1350 sene olmuş. Bu insanlar onu unutmamışlar. İmamı Şafii öleli 1300 sene olmuş. Unutmamışlar ümmeti Muhammed. Mevlana öleli 700 küsur sene olmuş. İmamı Gazali'nin vefatı 505. İmam Gazali öleli şu kadar sene olmuş. Unutmamış bu ümmet. Niye unutmadı diye bir düşünsene be hey ahmak. Niye hala Mevlana deniliyor? İmam-ı Azam deniliyor. İmamı Şafii deniliyor. Hasan-ı Basri deniliyor. Abdülkadir Geylani deniliyor. Kim unutturmuyor bunları? Onların ihlas ve samimiyeti unutturmuyor. Allah unutturmuyor. Ya Rabbi bizi de unutmayan, unutulmayanlardan eyle Allah. Bizi de unutulmayanlardan eyle. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her an adı ezanlarda arz üzerinde yağ dolunuyor. Ezanla birlikte. Hem de Allah'ın zikriyle beraber. Çünkü güneşin doğuşuna göre biliyorsunuz. Durmadan yerler değişiyor. Ve Biraz evvel işte mesela Türkiye'mizden girdiğini düşününüz. Ağrı'dan, Van'dan, Hakkari'den, Kars'tan giriyor. Ezanlar Allahu ekber Allahu ekber okunmaya başlıyor. Ondan evvel İran'dan, ondan evvel efendim İran'da, ondan evvel Hindistan, Pakistan. Misal oradardan Çin'den bugün müminler, Müslümanlar var elhamdülillah. O komünist Çin'in içerisinde geçen seneki hacımızla beraber olduk. Hayret ettim. O kadar tatlı, o kadar saf, temiz görünen insanlar ki o Çin'deki Müslümanlar. Böyle yağmur suyu gibi pırıl pırıl insanlar. Hayret ettim. Çin'den hacca gelmişler. Cidde'de havaalanında beraber olduk. Haremeyn-i de gördük kendilerini. Pırıl pırıl tertemiz insanlar. Oradan ezan okunmaya başlıyor. Mesela bize göre batıdan diyelim doğudan başladı. Doğudan başladı ezan geliyor. Hindistan'da, Pakistan'da, Bengal'de işte milyonlar, yüz milyonlar. Geliniz İran'a. İran dedim de bir kardeşim oradan bana mesaj göndermiş. Allah ondan razı olsun dua ediyor. Dualarının devamını rica ediyorum. İran'da sizi dinliyoruz hocam diyor. Rabbime hamd ettim, teşekkür ettim. Yani Cenab-ı Hak Hazretleri bizi dostlarımızla, kardeşlerimizle beraber rızasında daim kılsın. İstikamette daim eylesin. Daim eylesin. Rabbim razı olduğu yoldan, İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan, kainatın, efendisinin yolundan ayırmasın. Ayırmasın. Bizi bize bırakmasın Rabbimiz. Vallahi bizde bir şey yok değerli kardeşlerim. Bizde hiçbir şey yok. Bir an bir nefes kendi halimize kalsak helak olacağız. Mahvolacağız, yıkılacağız. Şeytan bizi paramparça edecek. Yani böyle semadan sanki yere atmış da kayanın üzerine parçalamış gibi bizi mahvedecek. Rabbim ancak tutuyor. Allah'ım koruyor. Rabbim muhafaza etsin. Geçmişimizi bağışlasın, geleceğimizi rızasında kılsın. Geliyor Türkiye'mizden giriyor mesela, ezanlar okunuyor, okunuyor, geçiyor. Türkiye'den Balkan ülkelerine Almanya'ya, Hollanda'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye, oradan Amerika'ya uzanıyor ve böyle tekrar... 24 saat durmadan Resulullah'ın yadı Allah'ın zikriyle beraber. Biz de onlarla beraber olalım diye, o şereften nasip ol nasibimiz olsun diye bolca Resulullah'a salatu selam okuyalım inşallahurrahman. Evet, ve refa'na leke zikrak. Hem de elemneşrah leke de olduğu gibi, ve zikrak demiyor Rabbimiz. Ve leke zikrak. Senin için, senin şerefine. Senin senin şanını yüceltmek için. Özellikle senin için. Sadece senin için sanki böyle. Fe inna ma'al usri yusrun inna ma'al vesselam tabi zorlanıyordu, sıkıntılanıyordu. Küffarın o eza ve işkencelerini, müşriklerin düşününüz. Efendim bir isanetin yükünü düşününüz. Şimdilerde bizim ümmeti Muhammed'in ihmallerini düşününüz ta. İşte geçenlerde hadis-i şerif okudum. Sizlere Aleyhissalatu vesselam hala bizim halimizle de, yaşantımızla, davranışlarımızla ilgileniyor. Amellerimiz ona arz olunuyor. Ama her zorlukla bir kolaylık, her zorlukla bir kolaylık. Hatta ayet-i kerimenin o insicamından Harfi tarifli ve kelimelerin nekre oluşundan alimlerimiz diyorlar ki, her zorlukla beraber iki kolaylık vardır. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de bu ayet-i nüzul ettiği zaman dışarıya çıkıyor. Hiçbir zaman iki kolaylığı bir zorluk geçemez diyor. İslam kolaylık dinidir. Cenab-ı Hak Hazretleri bize dünyada da dünyalık işlerimizde de yardım edecek. Biz Allah'a tam tevekkül edersek, Rabbimize dayanırsak ahirette de yardımcı olacak inşallah. Niye? Babacığım hatırlayınız bizim Allah'ımız var ya bizim Allah'ımız var bize latife eder böyle sorardı işte bazen e, memleketimizle ilgili hadiseler dünya e, efendim değişik ümmeti Muhammed'in sıkıntıları zorluklar sıkıntılar filan böyle Bir bazen şikayet ederdik da, e, efendim babacığım işte şöyle sıkıntılar var keder yok keder yok alemde Bizim Allah'ımız var çocuklar buyururdu. Ya bizim Allah'ımız var çünkü biz müminiz elhamdülillah ve bizi bizi bizi ifet, idare edenler de aynı şuurda elhamdülillah yani. Yani başımızdakiler de bizim Allah'ımız var diye inanıyorlar. Çok şükür. Çünkü biz bir İslam beldesindeyiz, müminler arasındayız. Çok şükür. Rabbimiz bizi bir İslam beldesinde yaratmış. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Alman tebaasında, Fransız tebaasında, İngiltere'de, Amerika'da filan olsaydı halimiz nice olurdu. İslam'ı bulabilir miydik, bulamaz mıydık bilmiyorum ki değerli kardeşim Onun için keder yok. Dünyada da keder yok, ahirette de keder yok. Bizim Allah'ımız var, bizim peygamberimiz var, bizim büyüklerimiz var. Öyleyse, فَاِذَا فَرَالْتَ فَنْصَبْ Muhammed'im, bir işi bitirdin mi yenisine hemen başla. İslam gayret dini, çalışma dini. Bir, bir işi bitirdin mi diğerine yönel hemen çekinme sıkıntılanma darlanma Anadolu tabiriyle bir işi bitirdin mi bizim Allah'ımız var i̇ki, bir, bir, her zorlukla bir kolaylık her zorlukla kolaylıklar var bir zorlukla iki kolaylık var öyleyse fe izâ bir işi bitirdin mi fensap hemen yenisine başla. Farzı bitirdin mi sünnete geç değişik tevcihlerde bulunmuşlar müfessirlerimiz. Namazı bitirdin mi Allah'a zikret. Meala zikrettin mi? Kur'an-ı Kerim okumaya başla. Mesela farzı kıldın mı? Teheccüde de zaman ayır. Misal böyle. İbadetini bitirdin mi? Cihada zaman ayır. Cihadı tamamladın mı? İbadete yönel. Yani boş durma. Boş durma. Ve leysa lil insani illa ma sa. Feiza faraghta fansab ve ila rabbika fargab. Muhammedim Rabb'ına yönel. Rabbine rabet et, ona tevekkül et, ona dayan, Allah'a dayan, bize söylüyorum. Sağe sarıl, hükmüne, hikmete, ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol diyor ya, işte bu ayet-i kerimenin neşesinde söylüyor. Ve وَاِلَىٰ Rabbika فَرْغَبُ Mümin kardeşlerim, hepimiz, hepimiz Allah'a dayanalım, Allah'a güvenelim, Rabbimize tevekkül edelim, Cenab-ı Hak Hazretleri elimizden tutacaktır. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ ala اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Kim Allah'a tam tevekkül ederse Allah ona kafidir. Allah ona kafidir. Rabbimize yöneleceğiz. Alemlerin yüce Rabbine dayanacağız. Şahsi işlerimizde, ailevi işlerimizde, ticaret hayatımızda bugün bazı sıkıntılar olabilir. Bugün çileler olabilir, bugün kederler olabilir. Gönlümüze gelen sıkıntılardan önümüzdeki dağlar kadar yükler ve çilelerde Allah'a güveneceğiz ve Allah'a dayanacağız. İşimizi Allah'a havale ettireceğiz. Havale edeceğiz. Allah'ımıza Allah yaptıracağız. Tabir yerinde Anadolu tabiriyle olursa. Çünkü o bizim Mevlamız. Çünkü o bizim Rabbimiz. O bizim her şeyimiz. Alemlerin, alemlerin Rabbi. Bizim de Rabbimiz. Evet değerli kardeşlerim. Rabbimize yönelecek, ona tevekkül misiniz? Milli işlerimizde de böyle. Yani bakınız Türkiye'miz sıkıntılı bir çemberin içerisinde şimdi. Yani Suriyenin hali, işte Kuzey Afrika Kuzey Afrika'nın hali, dünyanın hali. Yani bilmiyorum işte Türkiye'miz hakikaten sıkıntılı bir çemberin içerisinde daima. Ermenistan, Rusya, Bulgaristan, Yunanistan filan bunlar. Bunlar hiç hiç Rabbim muhafaza buyursun. Rabbim muhafaza buyursun. Irak kaynıyor, Suriye kaynamaya başladı. Bir ateş çemberin içerisindeyiz. Alemlerin Yüce Rabbi olan Allah'ımız ümmeti Muhammed'e ve insanlığa selamet nasip etsin. İyilikler ve güzellikler nasip etsin. Değerli kardeşlerim, dua edelim ne olur. Çokça dua edelim. Ve de e, bugün arkadaşlarım bana bir müjde verdiler diyeyim. Sizinle benim paylaşmamı söylediler. Seçimlere kadar artık sohbetimiz bir daha olmayacakmış. E çünkü bundan sonra seçim çalışmaları olacakmış, seçim programları olacakmış. E ne yapalım? E demek ki böyle böyle en kolay yayından kaldırılabilen bu kadar de onlar da yansınlar canım. Program Bizim program demek ki. Efendim e yani sohbetlere seçimlere kadar ara verecekmişiz. Cenab-ı Hak sağlık versin, sıhhat versin, imkan versin. Bakalım ondan sonra inşallah yine devam ederiz. Ama seçimlere kadar bir daha görüşemeyecekmişiz. Son sohbetimiz olacakmış. Onun için tabii önemli günler Türkiye'miz için. Cenab-ı Hak Hazretleri şu cennet vatanımıza kıydırtmasın, müsaade etmesin kötülük etmek isteyenlere. Ne olur? Çokça dua edelim. Vatanımızın, cennet vatanımızın bir İslam beldesi olarak yavrularımızın İslam'ı yaşayacakları, hepimizin rahat edeceğimiz huzurla, sükumla dünyamızı ve ahiretimizi mamur edeceğimiz bir belde olarak kıyamete kadar devam etmesi için çokça dua edelim bir. Bundan sonra biraz daha fazla dua edelim. Ben sizlerden istirham ediyorum. Yalvarıyorum, rica ediyorum. Daha çok, namazlarınızdan sonra daha çok. Ya Rabbi cennet vatanımıza hayırlar, bereketler, ihsanlar lütfetler. Maşallah bu sene bakın yağmurlarımız ne güzel oldu. Çiftçimiz diyor ki inşallah rekodeyi çok yüksek bekliyoruz. Rabbimizin hem maddi rahmeti devam etsin hem manevi rahmeti devam etsin. Ladikli Hacı babamız vaktiyle birkaç dakikam var. Aslında reklamlar gecikti biliyorum ama yönetmen kardeşlerim bana müsamaha etsinler. E uzun sürede olmayacakmış artık sohbetim. Birkaç dakika ben onlardan almış olayım. Değerli kardeşlerim, Ladik hacı babamız derlermiş ki hep hep bunları inşallah ileride anlatacağım size söz verdim. Unuttuğumu zannetmeyin. Hocam biz göremeyeceğiz ama İslam'ın güzel günlerini siz göreceksiniz inşallah diye buyururlarmış. E babacığım Dari Bekaya'yı irtihal etti. Rabbim cennette birleştirsin inşallah. Çok güzel rüyalar alıyorum. Çok güzel rüyalar anlatıyorlar kardeşlerim. Umuyorum ki onlar, ben inanıyorum ki onlar hakikat, onlar gerçek. Ama o kendisi o, o belgesellerde filan birazcık da ben göreceğim, ondan sonra Rabbime gideceğim diyordu. Hakikaten son zamanlarda ruhu rahattı, müsterihdi. Elhamdülillah diyordu. Gelişen hadiselerden, olan hadisattan dolayı Mevla'ya hamd ediyordu babacığım. Cenab-ı Hak daha güzellerini gösterecek inşallah diye. Nitekim kendisi de o son günlerinde işaret etti bunu. TV'mizin yayınlarında kaç defa gördünüz. Birazcık ben de göreceğim ondan sonra Rabbime gideceğim diyordu. Son yıllarda Rabbim elhamdülillah çok güzel şeyler gösterdi babacığıma. Rabbim ömür verseydi daha da güzellerini görebilirdi. Biz onlara vekaleten daha güzellerini görelim inşallah. Ama bunun için bir, siz kardeşlerimden dua rica ediyorum. Rabbimiz cennet vatanımıza ve alemi İslam'a. Yani tabii biz e, Mısır için de, Suriye için de, ne bileyim e, Kuzey Afrika ülkeleri için de, tüm alemi hatta insanlık için de mecburen dua edeceğiz. Çok dua edelim. Bir, bir de sizden istirhamım. Türkiye'mizin geleceğinin daha güzel olması için her gün ne olur? Rabbimizin rızası için istirham ediyorum. Günde de ümmeti Muhammed adına, memleketimizdeki kardeşlerimiz adına yüz defa daha istiğfar okuyalım. Estağfirullah el-Azim, estağfirullah el-Azim. 5-10 dakika. Rabbimiz günahlarımızı daha çok affetsin. Rabbimiz günahlarımızı daha çok affederse, affederse daha güzel günler nasip eder bize. Ve de aklımızı başımıza alalım. Mümin firasetlidir. Mümin akıllı insandır. Geçmişe bakarak geleceğin daha güzel olması için mümin dikkatle adım atan, tercihlerini dikkatle yapan kişidir. Cenab-ı Hak Hazretleri geleceğimizin çok hayırlı olması için bizim çok hayırlı kararlara imza atmamızı nasip etsin inşallah. Elimizden tutsun, bizi bize bırakmasın. Kardeşliğimizi gölgelemeyelim. Mümin kardeşler olarak, Müslüman kardeşler olarak bu kardeşliğin üzerine toz kondurmayalım. Yani tefrikalara düşmeyelim, şeytanın peşinden gitmeyelim, şu, şu cennet vatandaki birlikteliğimizi, beraberliğimizi bozmayalım, bozmak isteyenlere fırsat ne olur vermeyelim. Ne kadar büyük bir tehlike. Şimdi mesela müminler Cuma'da toplanıyorlar, Cuma namazı kılıyorlar, falan kişiler çekiliyorlar bir kenarda başka Cuma. Ne demek, ne demek değerli kardeşlerim bunlar? Bu Cuma, müminlerin bir ve beraber olması için tesis olunmuş haftalık bir ibadet. Haccımız nasıl beraber? Yahu kıblemiz aynı. Aynı Allah'ın huzurunda secde ediyoruz. Aynı ezan vaktinde aynı ezanımız okundu. Ve hepimiz Allahu Ekber diyerek namaza... Yani bütün bunlar bunlara Allah aşkına diyorum, Resulullah'ın aşkına diyorum fırsat vermeyelim. Şu güzelliğimiz, şu birlikteliğimiz, şu beraberliğimiz devam etsin. Çok daha nurlu, çok daha huzurlu, çok daha iyi günlerde beraber olmak çok daha güzel günlerde beraber olmak duası niyazı ve ilticası ile ben hüznü zannediyorum kardeşlerimin çok firasetli, çok dikkatli, çok çok efendim isabetli hareket edeceklerine inanıyorum. Cenab-ı Hak azetleri bizi bize bırakmasın, nefse ve şeytana bırakmasın. Küçük hesaplara düşmekten Rabbim bizi muhafaza buyursun. Yani ben şimdi desem ki bütün herkes hiç kimse konuşmayacak. Sadece ben ne kadar çürük, ne kadar basit, ne kadar indi, ne kadar ne kadar ne kadar e, haktan ve gerçekten uzak bir efendim değil mi e, düşünce olur. Yani bir işi illa ben yapmalıyım. Bırak senin gibi bir kardeşin varsa ona teslim et. O senin adına götürsün. O senin adına götürsün. Hep beraber biz de onun dualarımızla, diğer çalışmalarımızla bir başka efendim e, işimizle, amelimizle destekleyelim inşallah, takviye edelim. Müminler daima güçlü olmak. Müminler bu sözlerimi ne olur unutmayın değerli kardeşlerim. Müminler alemde mesale, meselelere hakim olmak ve güçlü olmak mecburiyetindedirler. Yoksa başkaları bize asla hayat hakkı tanımazlar değerli kardeşlerim. Bizi hani Anadolu'nun bir tabiri var bir kaşık da suda boğmak bizi bir bir çay kaşığında boğmak isterler onun için aklımızı başı, aklımızı başımıza almayı ve kardeş olmayı illa ben demeyi bırakarak toptan müminler olarak hareket etmeyi sonra da sonra da söz sahibi olmayı söz sahibi olmayı Cenab-ı Hak Hazretleri bizlere nasip etsin inşallah bütün işlerimizi geleceğimizi ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Alemlerin Yüce Rabbi bizi razı olduğu çizgiden ayırmasın ve de geleceğimizi bugünden çok daha hayırlı kılsın inşallah. Evet Cenab-ı Hak Hazretleri nasip eder. Sağlık verir, sıhhat verirse efendim yine bakarsınız inşallah, inşallah. Zamanı gelir, sohbetlerimize devam ederiz. Ama şimdilik kardeşlerimiz böyle düşünmüşler. Çok fevkalade saygı duyuyorum. İhtiyaçtır bu. Memleketimiz için önemlidir. Biraz ara vereceğiz. Cenab-ı Hak Hazretleri bütün işlerimizi, amellerimizi rızasına uygun kılsın. Ve hakkımızda hep hayırlar, ve iyilikler ve güzellikler ihsan etsin. Daha güzel günlerde buluşmak ümidiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Geceniz hayırlı olsun efendim. Cenab-ı Hak elimizden tutsun ve bırakmasın. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.